Evet. Hattımızda bilecikten Abdullah Bey var. Alo. Aleykümselam selam aleyküm hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam efendim hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocam bu yüksek öğrenim bursuyla ilgili soracaktım. Bu faize giriyor mu girmiyor mu yeri ödemeleri yani daha doğrusu helal oluyor mu daha doğrusu? Özür dilerim neyin geri ödemesi dediniz? Bu üniversite borçları olacak ya evet. öğrenci. Tamam. Yüksek öğrenim bursları değil. Öğrenim yani. kredisi evet. Yani geri ödeme de oluyor ya bunlar. Geri ödemelerin önceden daha farklı olduğu için bu faize giriyor mu girmiyor mu onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederiz. sayıl akşamlar diyoruz. Evet olayı şöyle anlatmaya çalışalım. Mesela bir kişiye 10 bin lira borç verdiniz. Bu kardeşim 5 yıl sonra bu parayı ödeyecek olsa... 10.000 lirayı getirip size verdiğinde siz razı oldunuz problem yok. Hı hı. Ancak enflasyon tabii bu paranın reel değerini ne yaptı? Düşürdü. Yani bugün verdiğiniz 10.000 lira 5 yıl sonraki ıı, 10.500'e tekabül edebilir. Reel değer olarak gerçek değer, alım gücü diyelim buna. Ee, siz 5 ıı, yıl sonra... 10.500 liraya tekabül ettiği için parayı ödeyecek kardeşim 10.000 almıştı. 10.500 verdiği takdirde bu işlem faiz olmaz. Niye? Misliyle ödenmiştir. Borç verdiniz misliyle size ödüyor. Olayı e, bu burs yahut krediye dönüştürecek olursak devlet size burs veriyorsa bu karşılıksızdır zaten problem yok. Ancak kredi aylıksız ödemeler yapıyor. Hı hı. E, diyelim şu an size 200 lira veriyorsa e, bunu ne zaman tahsil edecek? 7 yıl sonra tahsil edecek. Öğrenciliğiniz bitecek. Daha sonra 2-3 yıl sonra sizden bunu tahsil edecek. E, size toplam ne kadar para ödedi? Diyelim 8 bin lira ödedi 4 yıl boyunca. Devlet bunu tahsil ederken beyaz eşyaya endeksliyor yahut reel değerine denk getiriyor diyelim. 8 bin liranın 7 yıl sonraki yani öğreniminiz bittikten 3 yıl sonraki değeri 9 bin liraya tekabül ediyorsa bunu belirli aylara bölmek suretiyle sizden alıyor. Yani size verdiğinin aynısını veya daha azını sizden tahsil ediyor Dolayısıyla burada faiz cereyan etmiyor. Hı hı. Yani kredide, devletten aldığınız kredide 3 yıl 5 yıl sonra ödediğiniz için beyaz eşyaya endeksi olarak reel değerini ödüyorsunuz. Burada faiz söz konusu olmuyor.